Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeski. Çarşamba sabahından günaydın. Bu sabahın ilk kampanyasının sahibi Deniz Şapka bir kadın yakılarak öldürüldü ve insanlık hala susuyor. Susma, haykır ve adalet iste diyor Deniz kampanyasında şu sözlerle devam ediyor. Hande Kader'de Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi Türkiye vatandaşı bir kadınla her şeyden önce insan. Hande çalıştığı caddede müşterisinin arabasına binip ortadan kaybedildi. Cesedi yakılmış bir şekilde bulundu ve sonrasında bir sürü iddia ortaya atıldı. Her ne olursa olsun Hande'nin katilleri birçok kişi ve bu olaya sessiz kalanlar da en az katiller kadar suçlu. Hande'nin trans kadın olması veya seks işçisi olmasından mı insanların bu kadar sessiz kalması? Hala susuyorsunuz diyoruz çünkü bu tarz katliamlar karşısında duruşları biliyoruz ve bunu Hande için yapınız. Transfobinizden ya da seks işçiliği fobinizden sıyrılın lütfen.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 Sen de bir imza ile sessiz kalmadığını göster bize. Siz de bu kampanyayı change.org taksim hande kader adresine girerek imzanızla destekleyebilirsiniz. 49 yıldır faaliyetlerini devam ettirdikleri binadan çıkarılma ile karşı karşıya kalan Akut'a destek için başlatılmış bir kampanya var. Sırada Akut'u destekleyecek başka kimse yok mu diyorlar ve ekliyorlar. AKUT'a 49 yıllığına irtifak hakkıyla verilen ve açılışını da bizzat Ecevit'in yaptığı 15 yıldır genel merkez olarak kullandıkları Esentepe'deki yerleşkelerinin irtifak hakkı kararının iptal edildiği bildiriliyor. Yani size 49 yılına verilen bu yerden çıkmanız kararını aldık derhal boşaltın deniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya müdahale etmeye ve yapılan haksızlığı önlemeye davet ediyoruz diyen kampanyaya bugüne kadar 20 bine yakın kişi İmzalarıyla desteklemiş. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Kampanyanın sahibi Antalya Can Dostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği. Geçtiğimiz hafta Antalya'da hayvanlara yapılan cinsel istismar konusuyla ilgili bir kampanya başlatmış. Cinsel istismara uğrayan kedi öldü. Kedi evleri köpek parklarına kamera takılsın. Antalya Güzelaba Mahallesi 7 Ekim tarihinde erkek yavru kedilerle ara su kafeye önündeki ağaçların arasında ağlarken bulundu. Araba çarptı sanıp veterinere götürdüler ancak muayene sonucu tecavüze uğradığı anlaşıldı. Tedavisi yapılıp iki gün evde bakıldıktan sonra sokağın karşısındaki apartmanın bahçesine anne ve iki kardeşiyle birlikte tekrar bırakıldı. Bahçede diğer kedilerle barını ördü. 10 Ekim tarihi öğlen saatlerinde yine aynı kedi hareketsiz yatarken bulundu. Veteriner hekimin muayenesiyle yine tecavüze uğradığı anlaşıldı. 19 Ekim'de bu kedi klinikte öldü. Yaşanan olayın detayları bunlar. Aynı tehlike sokaktaki bütün canlılar için devam ediyor. Belki suçlu bulunamayacak ancak bir başka canlıya aynı istismarın yapılamaması için önlemler almaya taraftarıyız. Fales Kedi Evi civarında olan çeşitli geçmiş olaylar da var. Bu sebepten kamera kurulması caydırıcı olacaktır. Kedi evleri köpek parklarında benzeri olaylar zaman zaman yaşanıyor. Lütfen imzalayın demiş kampanya başlatan. Siz de... İmzalayan 2000'e yakın kişiye katılmak isterseniz Change.org'a girebilirsiniz. Zehra Fenerci'nin YÖK'e hitaben başlattığı kampanyalar çarşamba sabahına devam edelim. Fenerci 1700 kişinin imzaladığı bu kampanyada açık öğretim fakülteleri sınav sonuçlarında 4 yanlış bir doğru cevabı götürmesin diyor ve ekliyor. Açık öğretim fakültelerine YÖK'ün aldığı 4 yanlış bir doğru cevabı götürür kararına karşı çıkıyoruz. Genellikle maddi manevi zor şartlarda eğitim öğrenim görmeye çalışan öğrencilerin okuma isteğini köreltip olumsuz yönde etkileyecek ders geçme imkanını zorlaştıracak bu uygulamanın en yakın zamanda kaldırılmasını istiyoruz. Zaten zor olan toplu sınav yaparak bir günde en az 6-7 dersin sığdırıldığı, ardı ardına 2 günü öğrenciye en az 12-13 dersin sınavını vermek zorunda bırakıldığı, dersi kendi imkanlarıyla öğrenmeye çalıştığı, öğrencinin omuzunda büyük bir yük olan bu açık öğretim fakültesi sisteminin üstüne bir de 4 yanlış bir doğruyu götürür kuralını yüklemek, yük üstüne yük yüklemektir. Örgün öğretimde dahi bu kadar zorlayıcı etkenler bulunmazken açık öğretimin bu denli zorlaştırılması öğrencilerin okuma isteği olan diğer insanlarımız adına doğru bulmuyoruz. En yakın zamanda bu zorlayıcı kuralın kaldırılmasını istiyoruz diyor Fenerci kampanyasında. Aziz Fatih Tuğrul'un kampanyasıyla artık çarşamba sabahını noktalıyoruz. Tuğrul demiş ki sivil savunma ve itfaiye mezunları atanmak isteniyor diyor ve ekliyor. 1996 yılından beri sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü ön lisansı olarak bugüne kadar eğitimini birçok üniversitede sürdürmeye ve mezun vermeye devam ediyor. Şu an ise 16 üniversitede 6 tane lisede aktif olarak bu bölüm var. Ancak ülkemizdeki çalışan itfaiyeci sayısı ne yazık ki çok yetersiz ve eksik. Hatta bazı belediyeler itfaiyeci yetersizliğinden dolayı çoğu itfaiye gruplarını kapatıyor veya eksik olarak çalıştırıyor. Fakat bu durum itfaiye mezunlarının yetersizliğinden değil, Belediyelerin alım yapmamasından kaynaklanıyor. Aksine her yıl mezunlar çoğalıyor ve atanmayı bekliyor. Ne yazık ki alım az olduğundan dolayı da atanamayıp iki senede bir tekrar sınavlara giriyorlar. Belediyelerin çoğu bir konuda büyük hata yapıyor ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Minimum iki yıl akademik ve uygulamalı olarak bu eğitimi alan mezunlar yerine hayatında hiç yangın görmemiş, yangın nedir bilmeyen insanlar bazı yollarla bünyesine katıp çalıştırmaya devam ediyor. Ben de sivil savunma ve itfaiyecilik mezunu olarak ve mesleğimi canı gönülden seven birisi olarak artık buna son vermek istiyoruz. Çünkü bizler dururken bu denli zor bir işe başkalarına iki hafta eğitim verip görev başı yaptırması katiyen yanlıştır. Bizler adaleti, doğru yolu ve atanmayı bekleyen itfaiyecileriz. Bizlere destek olun ki bu iş iki yıldan fazla kendini geliştirmiş, hazırlanmış, emek vermiş, okumuş insanlar yapsın. Gizli alımlarla göreve başlayan farklı bölümler okumuş torpilciler değil. Yani kampanyayı siz de Change.org üzerinden imzanıza destekleyebilirsiniz. Bu yangınların söndürülmesi açısından da önemli bir konu. Çünkü teknik bilgi herhalde ki burada en önemli konu. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Aynen bugün LGBTİ haklarından hayvan haklarına ve eğitim alanındaki kampanyalarda sizlerde buluştuğumuz gibi. Yani sabah yepyeni değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli.